Yalan Ülke Nuriye Akman 23 Nisan kutlamaları çocukları büyüklerin elinde oyuncak olmaya zorluyor. Seçilmiş cici çocuklara, müsamere düzeyini bile geçemeyen sahneler kurup, onları onurlandırdığımızı zannediyoruz. Kendisine minderlerle yükseltilmiş başbakanlık koltuğu ikram edilen çocuğa, Cumhurbaşkanı olmayı düşünüyor musunuz? diye soruyoruz. Küçük muhatabımız, ben buradan kalkınca, Gerçek başbakana sorarsanız daha iyi olur diyerek ayıbımızı yüzümüze vuruyor. Utanacağımıza alkışlıyoruz bunu. Masumiyet kaybını hızlandırıyormuşuz. Suça itilenler artıyormuş. Ağır işlerde çalıştırılıyorlar. Polis kurşunuyla öldürülüyorlarmış. Hiçbiri bayram neşemizi bozamıyor. Diğer bayram ve özel günlerde de durum farklı değil. İşçi bayramında en büyük tartışma kutlanacak mekan üzerine yapılıyor. İşçilerin teri alınlarında kururken devlet onları kazalardan koruyacak önlemleri almıyor. Gençlik bayramımız var ama sınavlarda sıfır çekilmesine kayıtsız uyuşturucu kullanımanın artışında çaresiz kalınıyor. Zafer bayramlarında gelen ve giden paşaları takip etmekten zaferin hangi ruhla kazanıldığı hatırlanmıyor. 29 Ekim'lerde Cumhuriyetimiz yaşlanıyor ama bilgileşip çocukluk hastalıklarından kurtulmuyor. Ramazan bayramımız var ama bir aylık oruç terbiye edemiyor bizi. Kıtlıktan çıkmışcasına dolduruyoruz midemizi. Mışıl mışıl uyuyoruz. Komşularımız açken. Kurban bayramında çoğu kez kurbanı bağışlayıp yasak savıyoruz. Etleri lüpletirken nefsimizi dünyaya kurban verdik mi diye düşünmüyoruz. Yeni yılı kutlarken başka bir idrakla donanıp hayatımızı yeni kılmıyoruz. Enerji tasarrufu haftası vaktimizi boşa harcadığımız duygusunu uyandırmıyor. Dünya Kadınlar Günü'nde cinsi latife karanfil dağıtıyoruz ama gördükleri şiddeti engellemek ilk vazifemiz olmuyor. Deprem haftaları gelip geçiyor. Depreme dayanıksız binalar yapılmaya devam ediliyor. Bilim ve teknoloji haftası ihdas etsek de bilme rehber almıyor, teknoloji üretmiyoruz. Son model ürünleri edinmekte ise yarış halindeyiz. Şehitler gününde hamasi nutuklar atarken şehit aileleri geçim sıkıntısından kurtulamıyor. Öğretmenler gününde sadece güzellemeler yapıyoruz. Öğretmenlerin eğitimi ve psikolojisi kimsenin umurunda olmuyor. Yaşlılar haftası Darülacezedeki Ceze'deki eğlence programlarıyla geçiştiriliyor. Genç bedenlerdeki yaşlı zihniyet sorgulanmıyor. Dünya tiyatrolar günü hangi oyun sahnelenebilir, hangisi sakıncalıdır tartışmalarıyla geçiyor. Hayatında hiç tiyatro görmemiş milyonlarca insanı unutuyoruz. Polis haftası polise duyulan güveni artırmıyor. Aksine onları siyasi kutuplaşmanın sembolü haline getiriyor. Turizm haftasında kimse yakın çevresindeki turistik yerlerin tarihini öğrenmeye heveslenmiyor kutlu doğum haftası hükümetlerin dini siyaseti alet etmesine yarıyor Resulullah'ın ahlakı rol model haline getirilemiyor kütüphaneler haftası kütüphaneleri sayısını internet kafelerin üstüne çıkarmayı hedeflemiyor trafik haftası trafik bilinci yaratmayı başaramıyor geliyorum diyen kazalar hep sözlerinde duruyor anneler gününde annesizlerin babalar gününde babasızların ve çocuksuzların hüznüne aldırmıyoruz engelliler haftası ne ülkeyi engelliler için bir cennete çevirebiliyor ne de vücut ve zihin bütünlüğü olan insanları görünmeyen engelleriyle tanıştırıyor müzeler haftası kahvede veya televizyon başında zaman öldürenleri en yakınlarındaki müzeye yönlendirmiyor İstanbul'un fethi asıl fethin nefsin kalın duvarlarını yıkmakla mümkün olacağını hatırlatmıyor Çevre koruma haftasında evrenle bütünleşi olmadan insanın kendini bile koruyamayacağı anlatılmıyor. Deniz bayramı amatör denizciliğe özendirmiyor. Kimseyi denizleri yağmalayıp kirletmekten alıkoymuyor. Basın bayramı mesleğin düştüğü esfeli safiliğini görecek gözler bulamıyor. Camiler haftasına rağmen tarihi camilerde aslına uygun olmayan çirkinleştirme faaliyetleri devam ediyor. Kadınlara ferah feza yerler ayrılmıyor ve daha önemlisi insanlar gönüllerini cami haline getirmiyor. Hayvanları koruma günü bizi hayvanlara eziyet eden toplum olmaktan kurtarmıyor. Atatürk haftası Anıtkabir ziyaretleriyle sınırlı kalıyor. Kemalizmin getirisi götürüsü üzerine milli konsensüs sağlanamıyor. Mevlana haftası Pir'in öğretisini hayata geçirmemize değil, onu popüler kültür nesnesi haline sokmamıza hizmet ediyor. İnsan hakları ve demokrasi haftasında köylerin fil tarifinden öteye gidilemiyor. Bu kavramları sadece kendimize istiyoruz ama bir türlü içselleştiremediğimizden hep beraber cayır cayır yanıyoruz. İşte böyle hem güzel hem de yalan ülkemizin hali pür melali.